Bugün inşikak. İnşikak Yarılmak demek Parçalanmak demek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bu sureyi okur Ve bu surenin içinde geçen secde ayeti geldiğinde de ne yapardı? Secde Secde ederdi Biz bu secdeye ne diyoruz? Tilavet Secdesi Diyoruz Bir e, Hadisi Şerif'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Adem قَى رَبِّنُ عَدَمَ اَسْتَجِدَدَ فَسَجَدَ اِعْتَزَلَ الشَّيْطَانُ يَبْكِ Diyor ki aleyhissalatü vesselam Adem oğlu insanoğlu Secde ayetinin geçtiği bir ayeti i Okuduğu zaman ve Akabinde secde ettiği zaman Şeytan diyor bir köşeye çekilir Ve ağlar Yani şeytan öyle bir varlık ki Her an bizimle beraber Yemek yerken, içerken Hanımınızla ilişkide bulunurken, uyurken sürekli eğer sizler Allah'ı zikretmezseniz, Allah'ı anmazsanız siz yanınızdan ayrılmaz. Yemeğinizi ortak olur, değil mi? İnsan o secde ettiği zaman köşeye çekilir diyor ve der ki: "Ya vayle! Ümer bin Adem bir sujud, fe falehu'l cennet ve emredildim secdeye fa isaytu nar Adem oğluna secde etmek emrolundu ve Ademoğlu oğlu secdeyi etti. Yani secde etmek etti ve cenneti hak etti, cennete girecek. Ben ise secde etmekle emrolunduğum isyan ettim. Ben ise ne yapacağım diyor? Ateşe, cehenneme gireceğim. Onun için secde ayetleri okunduğu zaman secde etmek sünnettir nettir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de ne yapardı? Bu ayetlerin geçtiği sureleri namazında okuduğu zaman secde ederdi. Diyor ki allah Teala bu surenin başında tabi daha önceki derslerden de hatırlayın. Amme cüzündeki, ondan önceki cüzlerdeki genelde Mekke'de inen ayetlerde Allah-u Teala belli başlı hususlara işaret ediyor, beyan ediyor. Bir tanesi de der, Kıyamet Çünkü Kıyameti zikretmesinde iki türlü fayda var Birincisi Bunu inkar edenlere cevap Mekkeli müşrikler bunu inkar ediyordu Değil mi? Firavun diyordu ki atalarımız da mı? Hani bizi diriltecek bu Allah da bizden önce kimleri de mi diriltecek? diye Musa ile dava geçiyordu Aleyhisselam Daha önce gelen atalarımız da mı? Gelmiş geçmiş gitmişler mekele müşriklerde ne diyorlardı? Bu to, bu kemik toprağa karışıp çözdükten sonra mı Allah Teala diriltecek bunu? Allah Teala da cevap veriyor Kur'an-ı Kerim'deki bu surelerde. Yani kelam Allah Teala'nın kelamı, yani konuşulan söz, Allah Teala'nın sözü konuşması. Ve bu sözüyle bu konuşmasıyla onlara ne yapıyor? Kıyamet olacak diyor. Siz nasıl ki yoktan var etti, hiç yok iken siz, hiç adınız anılma, anılmıyor iken ...dünyaya getirildiniz... ...öldükten sonra... ...canınızı allah Teala aldıktan sonra... ...toprağa gömüldükten sonra... ...toprakta kaybolup gittikten sonra... ...tekrardan... ...yine sizi diriltecek. Birinci şey bu... ...ikinci husus... ...ölümü ve ölüm sonrasını allah Teala hatırlatarak... ...az önce bahsetmiş olduğumuz bu gafletin bizden... ...kalkmasını istiyor. Emine dedik ya bu gafletten nasıl kurtulacağız ilim talep ederek, genel manada. İkincisi, ölümü ve ölüm sonrasını çok düşünerek. Ölümü ve ölüm sonrasını, kıyameti ve hesabı çok düşünerek bu gafletten kurtulabiliriz. Eğer hayatımızdan ölümü düşünmeyi çıkartırsak, kıyameti düşünmeyi çıkartırsak, Yüce Allah'ın huzurunda, önünde, mahşerde, çıplak, ayağımızda ayakkabılar olmadan, üzerimizde elbise olmadan, başımız örtülü olmadan, Vücudumuzun annemizden doğduğu günkü haline döndürülmüş bir şekilde, sünnetsiz bir şekilde, çıplak bir şekilde, bu bedenimizle, bu etimizle, bu tenimizle durdurulacağımızı ve hesaba çekileceğimizi düşünerek bu gafletten kurtulabiliriz. Uykumuz kaçar. Sabahleyin saat kurmaya bile gerek kalmaz. Nasıl ki bir işe başvuruya gittiğimiz zaman, ya da o gün bir önemli bir işimiz var ise saati kurmamıza rağmen saatten önce kalkabiliyorsak beşer dakika, onar dakika, on dakika arayla değil mi? Kıyameti de düşünürsek sabah namazına da, gece namazına da ne yaparız? O şekilde kalkarız. İşte bu ayeti kelimeleri okuduğumuz zaman bu faidelerin hasıl olması lazım. Yani kıyamet var. Yani Yüce Rabbimizin huzurunda hesaba çekileceğiz tek tek. huzur aşağıda duracağız. Güneş bizlere yaklaştırılacak. Ve büyük bir ne olacak? Orada sıkıntı olacak. Diyor ki gök gökyüzü çatırdayıp parça olduğunda Allah-u Teala kitabı Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet kerimde bahsediyor. Ne diyor? Kitapları dürdüğümüz gibi, yazılı kağıtları, üzerinde yazılı olan kağıtları dürdüğümüz gibi, göğüne yapacağız diyor, dureceğiz diyor. Yani gökyüzü bir kağıt parçası gibi böyle, alın elinize bir boş kağıdı, bir dürün şöyle. Gökyüzü öyle bir şey haline gelecek, dürülmüş bir varlık haline gelecek allah Teala yere ve göğe diyecek ki gelin. Dilerseniz isteyerek, dilerseniz istemeyerek gelin. Çağıracak onları. İkisi de isteyerek gelecek, boyunayarak gelecek. Ve allah Teala gökleri paramparça edecek. Bu gökler zaten şu anda Allah'ın, Kur'an-ı Kerim'in allah, Kur allah Teala'nın beyan ettiği üzere, değil mi? Tutmasıyla duruyor. allah Teala onları tutmasaydı ne olurdu diyor? Yıkılır kalırdı. Yani çok büyük bir yapılar. Bu gök ve yerler çok büyük yapılar allah Teala tutmasaydı bunlar ne olurdu? Yıkılıp giderdi. Başka bir ayet-i kerimede de diyor ki allah Teala Meryem suresinde Rahman'a onlar çocuk isnat ettiler. Rahman'a çocuk isnat ettiler. En da'u lirrahmanî veledâ. Allah'ın çocuğu var dediler. iddia ettiler. Ne diyor allah Teala? Tekâdus semâvâtu yetefattarnâ. Az daha gökler onların bu sözünden çatlayacaktı. Yani şirk öyle pis bir şey ki, allah Teala'ya çocuk nispet etmek, yardımcı nispet etmek, bunlar allah Teala'nın yer yeryüzündeki kılmış olduğu en büyük günah. Ve gökler bu sözden dolayı çatlayacaktı diyor Allah-u Teala kitabında. Ve yer yarılacaktı. Ve yer yarılacak. وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَهُقْقَتْ Gök diyor, Rabbinin bu emrine ayet-i kerimede kulak verdi, dinledi. Yani allah Teala çağıracak göğü, paramparça olmasını emredecek, gökte bunu dinlemeyecek. Mümkün mü? Değil. Ki göklerin ve yerlerin yaratılışları bizim yaratılışımızdan daha büyük, daha azametli. Yani biz bir noktayız. Bu evren denilen, bu galaksiler denilen, bu Allah'ın yaratmış olduğu bu alemler o kadar büyük ki insan bunun yanında bir noktadan daha küçük. Bilim adamları diyor ki, içinde bulunmuş olduğumuz gibi, bu galaksi, bizim Samanyolu galaksisi, bu evren denilen, uzay denilen yerde, o kadar küçük bir yere sahip ki Aynı diyor kumsaldaki deniz kum tanesi kadar. Yani bizim böyle 10 dönüm, 20 dönüm Arsalarımız var diye böyle sevindiğimiz Kendimizi zengin zannettiğimiz Bu dünya O kadar küçük bir nokta ki Bu alemde Hiçbir kıymeti yok. Diyor ki Allah sana Gökte ne yaptı? Ve azinetli Rabbi'ha Rabbini dinledi ve hukkat yani hakkıdır Rabbini dinlemesi Allah Teala hmm. öyle buyuruyor. Peki insan oğlu bizler Rabbimiz'e ne kadar kulak veriyoruz, değil mi? Allah Teala Allah'tan sakının diyor mesela. Ne kadar kulak veriyoruz biz? Ve ideal ardı muddet o gün diyor yer ne olacak? Dümdü olacak. Ya dümdüz. Dağlar, taşlar, hiçbir şey kalmayacak. O alqat ma ve tahlat o gün yer diyor Allah Teala. Bunu bize diyor yani. üçüncü bir tekil şans değil Allah Teala'nın konuştuğu. Yani sana diyor o gün yer diyor içindekileri çıkaracak. İçindekileri atacak. Toprak ne yapacak? İçindekileri püskürtecek. Ve tekallet. bomba olacak toprağın altı. Bugün toprağın bir metre altı neyle dolu? Kiminden dolu? İnsanlarla dolu. Değil mi? Toprağın bir metre altı. İnsan fışkırıyor. İnsan kaynıyor. Her gün İstanbul gibi büyük bir yerde 300, 350 tane insan toprağın altına konuluyor. Ne kadar altına koyuyorlar? Bir metre. Toprağın altı bugün bizim gibi insanlarla dolu. Allah Teala diyor ki o gün diyor yer içindekini atacak. Ve bomboş olacak. Bu a'inen Rabbi hava wa Yerde diyor Rabbine kulak verdi. Yerde diyor Rabbini dinledi. Ya eyühel insan. Allah Teala diyor ki ey insan. Ey insan. Yine bize sesleniyor. Herkes ne yapacak? Yanına bakmasın sağına soluna. Direkt kendine baksın. Inneke kadi sen diyor çabalıyorsun gayret ediyorsun koşuşturuyorsun yani mücadele içindesin ama ne kime doğru ila rabbike kekadhan Rabbin'e doğru gideceğin yer Rabbin kaçış yok temulaqi onunla ne yapacaksın karşılaşacaksın bugün bir borçlu olduğunuz bir kimse varsa. Yolunuzu değiştiriyorsunuz değil mi? Telefonlarına bakmamaya çalışıyorsunuz. İşte diyorsunuz ya para elime geçene kadar bu adamı görmeyeyim. Şahatçı değilsiniz ama o an için ödeyecek bir paranız yok. Birkaç gün gecikeceksiniz belki. Karşısına çıkmaktan sakınıyorsunuz. <gülüyor> diyorsunuz direkt para gelir. Hemen giderim. Parası derim. Dünyadaki boşluğunuz olduğunuz kişi böyleyse ahirette Rabbinizin, Rabbimizin karşısına çıkış, çıkışımız nasıl olacak? Bu gaflet içinde yaşayan kullar olarak, hazırlıksız olarak hayatını devam ettiren kullar olarak. Diyor ki Allah Teala, sen diyor çabalıyorsun, çalışıyorsun, şeyler yapıyorsun. Gidişin nereye? Nereye doğru bu yolculuk? Nere kiminle karşılaşacaksın? Yolunu istediğin kadar değiştir. Toprakın altına geleceksin, çıkıp Rabbinin huzuruna götürüleceksin. En mehmen o ki kitabahu biyeminihi diyor ki Allah sana. Kime kitabı sağından verilirse, kitabı sağından verilen verilmek isteyen insan gayret edecek. Bak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söyledi, 40 gün diyor. 40 gün mücadele et. Kimin diyor kitabı sağından verilirse, fesafa yuhase bu hisaban yesira çok kolay bir şekilde ne olacak? Hesap olacak. Diyor ki Hadis-i Şerif'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Men nuqiş el-hisaba azziba." Kimin hesabı görülürse o diyor azap görecektir. Yani kıyamet gününde hesap varsa azap var demek. Bir de ne var? Arz var mek arz kula günahları gösterilecek. Hisap şey yok, hesap değil o. Arz gösterilecek sonra cennete Allah'ın izniyle. Allah Resulü Aleyhisselam deyince "Men nuqishal ve uzzib" kimin hesabı olur, görünürse azap görecek deyince Ayşe Radıyallahu Anha diyor ki "E felese قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسير" Aişe radıyallahu anh diyor ki peki Allah Teala demiyor mu? Aleykümselam. Fe <gülüyor> سوف Kimin kitabı sağından verilirse ona kolay bir hesap vardır. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Leysa zaka bil hisab. Bu ayeti kerimede geçen hesap sorgu değildir. Walakin zalikal arz. Bu diyor arz. Yani kula günahlarının sunulması. Eğer kuluna Hesap sorulacak olursa kul hesabı çekilecek olursa kıyamette bilsin ki bu neyin alameti? Azabın alameti. Ve yan kalibu ila ehlihi mesrura. Kitabını sağından alacak olan kimseler diyor ki Allah-u Teala ailesine, ehline mesrur olarak mutlu olarak geri dönecek. Yani kitabını sağından almış. Allah Teala bizleri kitabı sağından verilen kullarından eylesin. Tabi bunun içinde az önce söylediklerim başından beri söylüyoruz. Bir gayret lazım. Değil mi? Yani bir gayret olmazsa dünyada dünya hayatında ne olmaz? Ahirette de bunun karşılığı olmaz. Şimdi çalışmasan dünyada koşturmasan evini geçindirebiliyor musun? Kira birikiyor. Değil mi? Faturalar birikiyor. Dünya hayatında bu böyleyken ahiret hayatındaki bir saadet istiyorsan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göstermiş. Kendi kafamıza göre bir koşuşturmaca değil. Yani kendi aklımızın bize gösterdiği, öğrettiği bir koşuşturmaca değil. Diyor ki aleyhissalatü 40 gün diyor namazı cemaatle kıl. ilk tekbirde yetiş, iki tane kurtuluş olsun. Diyor ki, pazartesi, perşembe Efendimiz Aleyhisselam ameller diyor. Allahu Teala'ya ne var? Yükselir. Allahu Teala yükselir. Ameller. Ben diyor amelimin Allahu Teala'ya yükselirken oruçlu olmamı istiyorum. Onu arzuluyorum. O hoşuma gidiyor. Demek ki dünya hayatında bir gayret lazım, bir çaba lazım. Çabayı göstermeyenler kimlerdir? Allahu Teala'nın gaflet perdesini üzerine örttüğü kimselerdir. Gafil kimseler. Değil mi? Evet. و اما kim kitabını arkasından alırsa bazen arkasından diyor Allah Teala bazen solundan diyor ki alemler tefsir alimleri solundan kitabının solundan alacak olan kişiler arkadan gelerek alacaklar kitap böyle arkadan gelecek sırtından gelecek solundan alacak فسنف يدعو subura bu kimse kitabını soldan alan kimse hemen Helak olmayı isteyecek. Daha ateşe girmedi bakın. Daha onu azap melekleri almadı. Ateşe sokmadı. Kitap soldan verildi. Başlıyor. Ne yapmaya? Dua edip yalvarmaya. Beni Allah'ım yok et. Beddua ediyor kendini aynı zamanda. Yani mahvolayım. Yok olayım. Buraya girmeyeyim belki. ki. Allah-u Kur'an-ı Kerim'de bunu beyan ediyor. Diyor ki وإذا ألقوا منها مكانا atıldıktan sonra diyor cehenneme girdikten sonra da dar yere koyulurlar dar sıkıntılı yerler mukarranin elleri boyunlarından olmuş kelepçelenmiş bağlanmış bir şekilde azabı düşünün arkadaşlar daracık bir yer ve eller kollar bağlı ve ateş دعوا هنالك Allah Teala diyor ki her biri o gün ölümü temenni eder Ölelim diye ölüm isterler. Allah Teala diyor ki: "La ted'ul yawma saburan vahide." Diyor bugün bir kere istemeyin bunu diyor Allah Teala. Onlara bakın istihza ediyor. Ateşe girenler bir kere istemeyin. "Ve du'u saburan kesira." Çok birden fazla ölüm isteyin. Çünkü sizin buradaki azabınız çeşit çeşit olacak, çok fazla olacak. O sebeple bir kere ölüm istemeyin. Bir kere olmaz, yetmez size öyle. Allah sağlar ne diyor? Kullema onların orada derileri her pişip kömürleştiğinde ne yaparız diyor Allah Teala? Yenileniriz onları yeniden. Sürekli yenileniyor azap. Sürekli yenileniyor. Ve yasla saira işte kitabını soldan alan kimse ateşe girecek. İnnehu kana fi Bu da nefsi ailesinde mutluydu. Her şey günlük Kur'an'dır. Deminden ayet okuduk ya. Onlar diyor Allahu Teala'yı unutunca Felemma nesu ma onlara Allah Teala'nın öğütleri gelip de onlar o Allah'ın öğütlerini unutunca Allah Teala diyor ki onlara her şeyin kapısını açtık. Ne demek her şeyin kapısını açtık? Her şey güllük ristlanlık. Her şey tam istediği gibi kulun. Hastalık yok bakıyor. bir orada tatile çıkıyor, bir burada tatile çıkıyor. İşler tıkırında, yolunda gidiyor çok güzel bir şekilde. Her şey önünde para istiyor, para kadın istiyor, kadın şehvet, araba her şey yolunda. Diyor ki Allah Teala birden onları ne yaparız diyor, yakalarız. Niye verdi Allah Teala onun kuluna unuttuğuna karşılık? Niye bunu verdi? Azdırmak için. Bakın kitabı soldan verilen adam da diyor ki Allah Teala innehu kana fi ehli mesrur. Ailesinde mutluydu. Yani hiçbir sıkıntı yok. İnnozann al-layhur. O biliyordu ki, biliyordu ki, ne ne ne neyi biliyordu, neye inanıyordu? Al-layhur dönmeyeceğini. Allah Teala diyor ki, yani, bu adam şeyi inkar eden, tekrardan inkar eden adam dönmeyeceğine ne diyordu? Dönmeyeceğine inanıyordu. Böyle bir inanışı vardı. Fela uksimü bir şefak. Şimdi Allah Teala hatırlayın bir önündeki dersleri. Daha önceki dersi allah Teala mahlukatından dilediğiyle ne yapar? Yemin eder. Diyor ki şafağa yemin olsun. Şafak. Diyor ki tefsir alimleri bu. Ufuktaki kırmızı şafaktır. Kırmızı şafak. Yani şafak böyle ufukta doğan kırmızılık. Genelde bu ne zaman doğar? Ya sabah doğar. Fecir doğduğunda. Sabah vakti girdiğinde Ya da evet. Ya da ne zaman doğar? Akşam namazı vakti çıkarken doğar. Eskiden insanlar namaz vakitlerini neyle ayırt edebiliyorlardı? Saat yokken, bu cep telefonları yokken, programlar yokken gözlemliyorlardı, bakıyorlardı. Allah Teala işte insanların böyle çok gördüğü ve sürekli değişen yani aslında biz öyle bir gaflete düşmüşüz ki öyle bir gafletin içindeyiz ki. Şu gecenin, gündüzün, güneşin doğmasının bile ne kadar büyük bir şey olduğunu farkında olmadan yaşıyoruz. Şunun, şimdi biraz sonra daha güneş çıkacak, ışığı kapatacağız. Ve o hem verdiği aydınlatmayla hem de verdiği ısıyla bizlerin suni olarak yapmaya çalıştığımız, ısıtmaya çalıştığımız şeylerin hepsinin yerine geçiyor. Şimdi bakın iki tane lambayı koymuşuz buraya. Aydınlatmaya çalışıyoruz değil mi? Ama güneş bir geliyor hiç bir ihtiyaç yok Kapatan anıcık Değil mi? İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de bunlarla yemin ediyor ki işte bunları görün Ve bunları yaratan Rabbinizi bilin, tanıyın Gün içinde koşturuyoruz Saate bakıyoruz sürekli Saat 4 oldu, 5 oldu, eve gideceğiz diyoruz Yolda giderken bir bakıyoruz ki Arabaların farları yanmaya başlıyor Eve giriyoruz, evde ışıklar yanık. Ne oldu ya bu, ne, nereden geldi bu karanlık, siyahlık? Her taraf kapkara. Az önce apaydınlıktı her yer. Yani bunlar birer Allah'ın ayetleri. Ama görene, bunları, bunları okuyana, bu ayetler de okunur, görülür. Ama gaflet içinde yaşayan adam için hiçbir fark yok. Adam, gündüz olmuş, gece olmuş, yıldız çıkmış, dolunay gözükmüş. Sanki normal bir şeymiş gibi. Bunları ne yapar? gözlemler. Velleyli gece gelip bastığında gece karanlığı. Vel-kamari izet tasak ay dolunay olduğu zaman, tamamlandığı zaman. Bakıyorsun aya hilal olmuş, artıyor, artıyor, artıyor. Kocaman bir top gibi dolunay olarak çıkıyor. Leterkemun tabakan an tabak. Diyor ki Allah Teala, halden hale geçeceksiniz. Halden hale geçiyorsunuz. Ne demek halden hale geçmek? Anne karnında doğuyorsunuz. Süt emiyorsunuz. Yemeye başlıyorsunuz. Emekliyorsunuz. Ayaklanıp yürümeye başlıyorsunuz. Koşmaya başlıyorsunuz. Düyüyorsunuz. Sakalınız bıyığınız çıkıyor. Evleniyorsunuz. Çoluk çocuk sahibi buluyorsunuz, Sonra hani böyle bazen olur ya çekilmiş bir videoyu hızlı çekim yaparlar. Hızlı böyle. Kendinizi bir öyle düşünün. Hızlı bir şekilde. Yani işte 40 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık hayatınızı şöyle bir 5 dakikalık çok hızlı bir e, görsel videoda seyreder gibi düşünün. Ne oluyorsunuz böyle? Yerdesiniz. Sırt, önce sırt üstüsünüz bebekken. Değil mi? Sonra göğüs üstü yatıp emeklemeye başlıyorsunuz. Sonra ayaklanıyorsunuz. Sonra büyüyorsunuz. Büyüyorsunuz. Bunu hızlı bir şekilde düşünün. En son böyle beliniz bükülmeye başlıyor. Bastonla yürümeye başlıyorsunuz. Aynı kişi. Siz, siz osunuz yani. Bu değişim bütün bu Değişimi yaşayan Sizin dışınızda bir şey değil Bakıyorsunuz dişiniz düşüyor Saçlarınız ağrıyor o, o kendinizi güçlü olarak tanıdığınız O siz artık o değilsiniz Her Zamanın her yaşın Farklı bir Size bıraktığı neyi var etkisi var Allah Allah diyorsunuz ya Bir gün bir kalkıyorsunuz beliniz ağrıyor Bir gün bir kalkıyorsunuz Ben birisini tanıyorum dümdüz iken şöyle dümdüz bir iki sene sonra öyle bir hale geliyor ki geldi ki şöyle şekilde şey ne deniyor ha? Kambur. Herkes kendinde bu değişimi görebiliyor değil mi? Saçınız ağrıyor. allah Teala diyor ki Aciz, ey insanoğlu acizsin. <gülüyor> Onlara ne oluyor da iman etmiyorlar. Ahirete iman etmiyorlar. Tekrardan diriltileceklerine iman etmiyorlar. Ve izâ kurye aleyhim ul la Onlara Kur'an okunduğunda secde etmiyorlar. İşte bu ayet secde etdi. başında söylediğimiz. Belillezîne keferû yukezzibûn Kafirler yalanlamaktalar. allah Teala diyor kafirler yalanlamak üzereler. Yalanlıyorlar. Neyi yalanlıyorlar? Ahireti yalanlıyorlar. Tekrardan dirilişi yalanlıyorlar. Hesaba çekileceklerini yalanlıyorlar. Bunu diliyle de söylüyorlar. Halleriyle de söylüyorlar. Ama bugün Müslümanlar öyle bir hale gelmiş ki öyle bir hale gelmiş ki dilleriyle ahirete imandan bahsederlerken halleri sanki ona hiç iman etmemiş gibi yaşıyor. Sanki ölüm yokmuş gibi yaşıyor herkes. En büyük göstergesi işte camilerin şu andaki durumu. Yani ölümü Yaşayacağını ve öleceğini bilen bir insan uykular mı? Değil mi? Derseniz az sonra akşam 12'de, 8 saat seni beşte açık kalp ameliyatını alacağız. Kaburgaları açıyorlar şöyle, değil mi? Tutuyorlar doktorlar böyle. Bir doktor arkadaş anlatıyor. Öğrenciyken diyor, asistanlar olarak biz diyor, bize tutturuyordu doktorlar. Bu kaburgaları böyle bir, iki kişi çekiyor böyle. O gece seni uyku tutar mı? Tutmaz değil mi? Dersin ki ya nasıl olacak acaba? Peki nasıl oluyor da seni bir metrelik kabre üzerinde bembeyaz incecik bir kumaşla gömeceklerini bilmene rağmen gece seni uyku tutup sabah namazına kalkmana engel olabiliyor? Demek ki ne var burada bir? Gaflet var. O gaflet insana böyle peygamberimizin dediği gibi kalbe böyle nokta nokta geliyor. Küçük küçük ondan sonra birden kalbi bir kuşatıyor da artık adama ölümle alakalı her türlü alamet işaret gelse bile umrunda değil. Geçen bir arkadaşla konuşuyoruz. bir akrabasından bahsediyor. Yani 70-80 yaşına gelmiş, yaşayacağını yaşamış. Ondan sonra imkanlı da çok iyi diyorum ki diyor ya şu malının bir tanesini sat da hacca git yani öleceksin. Yok diyormuş mal satılmaz. Adamın yüzlerce mülkü var, parası var. Gitmiyor adam. Allah Teala belli bir süre sonra kula gafleti bir vuruyor. Daha artık o adamın uyanması zor. Vallahu a'lemu bima Allah Teala onların gizlediklerini ne yapmaktadır? Bilmektedir. Allah Teala bilir. 55 şirhum bir azabın eliim, onları acı bir azapla müjdele. İlla ləvin aamenu. Ancak bu azaptan müstesna olanlar kimler? İlla ləvin iman edenler. O amilu salihat, salih amel işleyenler. Lahum işte onlara vardır. Ejron bir mükafat. Nasıl bir mükafat? Gayru memnun. Ne me gayru memnun? Kesiksiz. Bitmeyecek olan bir mesele. Hayru men kuz. Evet, Yüce Rabbim bizlere imanımızı tahkik edenlerden, imanı bilip hayatına geçirenlerden ve salih amel işleyenlerden eylesin. Onur yapanlardan eylesin. Subhanakallahumme ve hamdik. Eşhedü ve la ilahe ente estağfirüke ve tuğbul etsin.